Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Kudreti, büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Fikret merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın, hoş geldiniz. Merhaba Can. Evet, biz bir önceki buluşmamızda konuşmaya başladığımız konuya geri dönelim. Çevrenin değerlendirilmesi nasıl yapılabilir? Buna bir fiyat konulabilir mi? Bu konuda kimler ne düşünüyor? Uygulamalar nedir? Buradaki sıkıntılar nedir? Bütün bunları bir hızlıca üzerinden gidelim demiştik. Şimdi oradan devam ediyoruz. Evet burada çok temel bir ayrımdan da bahsetmek lazım. Belki yani çok başlangıçta bir ufacık, ukaralık yediğimizde. De, yani değer, şey, piyasa değeri, fiyat kastediliyor. Gerçek bir değerden bahsedilmiyor ve bahsedilmesi de mümkün değil galiba. Bu evet zaten... <gülüyor> Zurnanın zırt dediği nokta da orası oluyor evet. Bir şeyi hatırlayalım Bu tartışmaların e, alevlenmesinin arkasında e, 24 Mart 1989 yılında Exxon Mobil'in e, tankeri olan Exxon Valdez'in Alaska'da yaptığı bir deniz kazası var e, Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır ee, Alaska'dan çıktıktan sonra e, Kayalara çarpıyor gemi Ve e, 41 bin Metre küp e, Petrol e, Denize Boşalıyor ve Yaklaşık 28 bin Kilometre kare aşağı yukarı 6 bin futbol Sahası gibi bir alan düşünün Eee ...tamamen mahvoluyor... ...binlerce binlerce kuş ölümü... ...balık ölümü... E, ...gerek... E, ...denizin... E, ...sahtı ve kıyılar... E, ...gerek etraftaki... E, ...ekolojik sistem... E, ...geri... ...dönüşü olmayan bir şekilde kirleniyor... ...orada yerlilerin... ...yerliler yani, var, yerlilerin hayat kısmı... ...geçimleri, evet, geçimleri çok... E, ...etkileniyor... E, ve yapılan araştırmada da ortaya çıkıyor ki geminin seyir sefer sisteminde aksaklıklar var. E, gemi mürettebatının bir kısmı da e, sarhoş. Dolayısıyla önlenebilecek bir kaza. E, önlenmemiş oluyor. Bu durumda Exxon Mobil. E tamamen tamam hani suç bizde. Neyse bunun bedeli ödeyelim bu işi kapatalım şeklinde bir ...pozisyon alıyor... ...bunun üzerine mahkemede bir heyet kuruyor... ...bunun acaba fiyatını saptayabilir miyiz diye... ...yani bu oluşan kazanın... ...sonucunda ortaya çıkan... E, ...maliyeti... E, ...dolar cinsinden ifade edebilir miyiz diye... ...neye göre edeceğiz, nasıl edeceğiz... ...çünkü yani bunun bir piyasa değeri yok... ...iki... E, ...yani piyasa değeri... E, ...balık üzerinden mi ölçülecek... ...hadi belki balıkları ölçtük... ...kuşlar ne olacak... ...diğer canlıların canlıları ne olacak... ...sahil ne olacak... ...bütün bunların... E, ...acaba karşılığını bulmak mümkün olur mu diye... ...ve bu heyet... E, ...iktisatçılardan oluşan... ...büyük ölçüde iktisatçılardan oluşan heyet... E, ...zaten daha önce de bu konuda yapılmış bir takım çalışmalar var... ...onların ışığı altında bir... ...öneri getiriyorlar... ...ve bu getirdikleri öneri... ...ki literatüre koşullu değerlendirme diye geçiyor... O tarihten sonra binlerce uygulama alanı buluyor. Yine keza binlerce akademik çalışmalarda kullanılıyor. Bu çalışma çok özet olarak etkilenen kesime bir anket çalışmasıyla burada böyle bir daha kaza olmasın bunun biz önlemlerini alacağız bu iş için de sizden bir seferliğine bir katkı istiyoruz. Farazi bir model düşünün. Böyle bir şey yapacak olsak siz bir katkı vermek ister misiniz? Evet katkı vermek isterseniz ne kadar katkı vermek istersiniz? Biz bunu bütün işte Amerika'daki hanelere gidip soracağız şeklinde özetlenebilecek bir soru soruyor. Ve bu soruya verilen cevaba istinaden de Amerika genelinden bir rakam çıkıyor. O zamanın paralarıyla aşağı yukarı 550 milyon dolarlık. Ee, ve bunu mahkemeye sunuyorlar. Mahkeme de bunu peki o zaman bu işin maliyeti buymuş deyip e, şirkete e, veriyor. Şimdi dediğim gibi bu yöntem özellikle Avrupa'da e, oldukça sık kullanılan bir yöntem. E, farz edin belediye bir yere bir... E, inşaat yapacak, yol yapacak ya da ne bileyim yerel yönetim bir baraj yapacak ya da bir santral kuracak ya da bir yat limanı yapılacak. Bütün bu süreçlerde, örneklerde de işte doğal hayat etkilenecek. Acaba bu işi yapalım mı, yapmayalım mı? İşte ne bileyim santral yapmanın ekonomik bir getirisi var. Yat limanı yapmanın ekonomik bir getirisi var ama bunun karşılığında da ...bir ekolojik... ...maliyet olacak. Acaba bu maliyet... E, e, ...oluşacak olan... E, ...değerin altında mı üstünde mi? Eğer... E, ...değerin altındaysa demek ki yapabiliriz. Değerin üstündeyse demek ki yapmamalıyız... ...şeklinde bir yaklaşımdan hareket ederek... E, yapılmış olan çalışmalar var. Ayrıca dediğim gibi... ...çok sayıda da akademik çalışma var. Eee... ...politikaya dönmeyen. Eee... Şimdi en fazla kullanılan yöntem bu. Çünkü e, bu ana akımın varsayımı evet e, çevre bir kullanım değeri getiriyor. İşte Ekson Valides örneğinde olduğu gibi balıklar ölmüş oluyor. Dolayısıyla e, balıklar ölmeseydi oradaki halk balıkçılık yapmaya devam edecekti. Dolayısıyla da buradan e, gelir elde etmeye devam edecekti. Dolayısıyla bir gelir kaybı var. Bunu ölçmek belki mümkün. Ama tabii öbür taraftan e, kullanım değeri dışında birçok değerin de olduğunu, yani insanların e, bizatihi çevreye bir değer verdiğini de e, kabullenerek e, böyle bir çalışma metodolojisi önermiş durumda. Evet, değerli fiyat arasındaki piyasa, e, de, bedeli arasındaki temel kavramsal fark da burada herhalde. Yani evet. kızılderiler ya da yerliler oradaki... Alaska'daki vesaire doğaya büyük bir hayranlık duyup bu mucize gözüyle bakıyorlar. Onun bir parçası olarak yani temel değerleri o zaten. Şimdi işte tam da bu noktada kritikler başlıyor. Yani diyorlar ki siz bir keresinde nasıl oluyor da tüm çevresel maliyetleri para gibi bir... Mezüreye indirgeyebiliyorsunuz. Böyle bir indirge indirgeme yapmanız mümkün mü? İki. Siz bunu bütün Amerika halkına soruyorsunuz. Dolayısıyla orada en fazla eleştirilmiş olan yerel halkın yaşam kaygılarını ne kadar bilebilir Amerika'nın diğer taraflarında yaşayanlar? Böyle bir başka soru var. Üç. Herkesin işte bu konuda ne tür problemler çıktığını, çıkabileceğini ayrıntılı bir şekilde bildiğini varsayıyorsunuz. Herkes de bu bilgi olmayabilir. Dört, belki de en önemlisi, en önemli getirilen kritik... ...çevrenin değerlendirilmesi meselesine son derece antroposentrik bir açıdan bakıyorsunuz. Evet. Yani insan bakışlı, benim açımdan çevrenin değeri nedir şeklinde bir soru yöneltiyorsunuz. Ve e, bu soruyu yöneltirken de sizin kafanızda bir değer var. Neyse o değer, bu işin karşılığı dolar cinsinden. E, bunu aktarmanızı istiyorlar ve siz de bir şekilde aktarıyorsunuz. Tabii bu aktarımı yaparken e, kendi e, servetinize, gelirinize mutlaka e, değil mi e, bakmak durumundasınız. Dolayısıyla mevcut gelir dağılımı e, bu çalışma sonunda ortaya çıkacak olan miktarı son derece etkileyecek. Gelir dağılımını değiştirdiğiniz takdirde çıkacak olan meblağ da değişik olabiliyor. Ama bir taraftan bir grup insanda diyor ki yani işte Exxon Valdez olayı oldu, mahkemede bir ceza kesecek. Yani mahkemede bir rakam lazım. Yani bu rakam ne olmalı? En azından e, bu yöntem e, böylesi bir durumda, böylesi bir kaza sonrasında ki kazayı ettirmek için herhalde kullanmamız lazım. Ortaya çıkacak olan maliyete dair e, en azından bir fikir verebiliyor. E, çok e, kısıtlı koşullarda uygulanmasına itiraz etmeyen bir kesim de var. Fakat daha, nasıl diyeyim, daha radikal bir yaklaşım ve bu ana akımın yöntemini eleştiren yaklaşım, çevresel değerlendirmede parasal ifadelerin kullanılmasını prensip düzeyinde reddediyor. Yani biz burada diyor, çevreye para koyarak, ee, çevrenin e, karşılığını dolar cinsinden ifade edemeyiz. Yani böyle bir evet. hakkımız yok. Şimdi bu kesimin de öne sürdüğü e, farklı bir yöntem var. O da çoklu kriterli dediğimiz multi kriteria e, değerlendirme yöntemi. Burada e, bir projeden bahsedelim. Bu projenin ...getirecekleri ve götürecekleri var ve bu getirecekler götürecekler farklı boyutlarda ifade ediliyor. Yani tüm boyutlar paraya indirgenmiyor. Ve bu e, analiz yapıldıktan sonra da e, bir projenin yapılıp yapılmaması konusu... E, ...daha katılımcı mekanizmalarla politik bir süreçte... Farklı kesimlerin görüşlerini ifade edebileceği ortamların e, yaratılmasıyla e, uzun bir değerlendirme, tartışma süreci alınıyor. Şimdi ilk yaklaşım ne diyor size? Hanelere gidelim. Hanelerin herhangi bir e, çevre konusundaki değerlendirmesini parasal olarak öğrenelim. Sonra gelelim bunları toplayalım, hesap kitap yapalım ve parası neyse verelim parası gelen bir yaklaşım varken e, alternatif yaklaşım e, bir bu işin e, tüm boyutlarının e, tek bir züreyle ölçülebileceğini zaten kabul etmiyor iki ama biz farklı boyutlarda neler olacağını bir çıkartalım bunu masanın üzerine koyalım ve buradan hareketle ııı e, politik bir süreç yaratarak bunu ayrıntılı bir şekilde tartışalım. Dolayısıyla orada farklı görüşler, farklı yaklaşımlar gelsin, konuşulsun, tartışılsın. Ve e, netice itibariyle de bu bir e, politik sürece, e, e, politik sürecin çıkartacağı sonuç olsun diyor. Tabii bu e, tartışmaları açtığınız anda hemen akaminde sorulması gereken soru, Burada farklı kesimler ne kadar güçle orada temsil edilecekler? Evet, bu da çok önemli bir mesele. Yani şimdi mesela iki, iki şey ilave etmek istiyorum. Burada. Ana konumuz doğa, ekoloji olduğuna göre gezegenin hakları. Bir tanesi yeni bir, şimdiye kadar hiç görülmemiş bir hukuki dava var. Yani San Francisco ve Oakland şehirlerinin. ...en büyük, dünyanın en büyük petrol şirketleri Amerika'nın ve dünyanın BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil ve Shell için. Bir tanesi Shell'de Amerika, Amerika değil, İngiliz ve Hollanda ortak şirketi. Onlara karşı açtığı bir dava var ve ilk defa bu dün başlandı ne çıkacak bilmiyorum. Yani bütün bir geleceğimizi şey altına aldınız. Bilgileri de sakladınız. Kar için bütün jenerasyonların hayatını mahvettiniz diye bir dava var. Yani iklim biliminin hizmetinde böyle bir şey biraz önce konuştuğumuz değerlendirme e, tabi burada var. farklı bir boyut da var burada e, bir manipülasyondan bahsediliyor evet. e, bir bilgi var ama bunu saklıyorlar e, ya da bunu manipüle ederek sunuyorlar bu tabi çok daha farklı bir evet, aksini de şimdi bir bu var bir de yani esas itibariyle bu West'in West de e, yani Avrupa e, Birliği de açık olarak e, bu Mesela insan şeyi için ne derler? Deneyleri. Yani bir takım şey kaynakları, hı hı. su kaynaklarını su kaynakları. mesela hı hı. E, insan yapımı şeylerle e, yapmak barajlarla ya da hidroelektrik santralleriyle yapmanın muazzam bir zarara yol açtığını. Ve bunun önlenmesi gerektiğini söyleyen Dünya Bankası'ndan filan da Avrupa Birliği'nden de raporlar geldi. Çok acayip bir şey. Yani bunları önleyip önlemezsek susuz kalacağız ve sonuçta aç kalacağız ve kıtlık ve savaşlara da yol açacak. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım da gerekir diyor. Yani büyüme ana konumuz da bu programda özellikle Nezavet West'in de geçen gün yazdığı yeni bir yazıda şey diyor, yani biz büyümeye öylesine bir tutkuyla, hiç anlamsız bir tutkuyla bağlandık ki bir tür olarak, yeni insan türü olarak karşımıza gelen şeylerle baş edemiyoruz felaketlerle diye bir antroposen çağının İlginç bir şey. Belki bunu de destek sırasında Aynen. konuşuruz. Aynen. Ee, Tabi bu boyutu mutlaka daha açmamız ve tartışmamız lazım. Ama bir toparlayacak olursak ana akım iktisat çevrenin değerlendirilmesi konusunda bir takım öneriler getirmiş durumda. ve Dediğim gibi bunların en yoğun bir şekilde kullanılanı bu koşullu değerlendirme dediğimiz yöntem bir anket çalışmasına dayanıyor <gülüyor> ee, yani bunun sıkıntıları ortada en başta her şeyi paraya indirgemesi çok ciddi bir problem yaratıyor sonunda siz bir insanın gözünden işte ölen 10.000 bin kuşun kaç lira ettiğine dair söyle bakalım senin gözünden nedir bunun karşılığı gibi bir rakam almak istiyorsunuz ee, halbuki e, alternatif <gülüyor> yaklaşımlarda bunların e, e, bu değerlendirme sürecinin e, ve tabii ki bu arada da senin dediğin gibi e, hani bu işi yapacağız da ne olacak? Yani bu işi yapmanın sırf ekonomik getirisine mi bakalım yoksa çok daha e, farklı boyutlarına ekonomi getirinin ötesinde bu bizim <gülüyor> mutluluğumuzu Artacak mı? Varoluşumuzla var var ne kadar ilintilidir gibi çok evet. daha temel soruları da masaya koyabileceğimiz e, tartışma ortamlarının, müzakere ortamlarının olması gerektiğini söylüyor. Yani, e, ana akım biliyorsunuz şuradan hareket ediyor. Herkesin tercihleri var. Bu tercihler bir şekilde oluşmuş. Bu Biz bu tercihlere saygı duyarak hareket edelim. Piyasanın olmadığı çevre e, dünyasında da biz insanlara gidip insanların kafasındaki rakamı öğrenmeye çalışalım. Dolayısıyla da oradaki sıkıntıyı çözmüş oluruz gibi bir ...fazla... E, ...iyimser ve... Evet. ...hatta... <gülüyor> ...gerçekçi... Yani, e, ...saf diye diyorlar. diyeceğimiz... ...diyorlar evet, son derece... De diyorlar... ...halbuki evet. en gerçekçilikten evet. uzak evet. yaklaşım. ...ama tabii dediğim gibi... E, ...öbür taraftan da... E, ...bu işin... E, ...yani cezai uygulaması... E, ...bakımından da ne yapmak gerektiği... ...tartışılmakta son yıllarda... ...özellikle bir grup insan... E, ...büyük şirketlerin... Çevre felaketlerine neden olduktan sonra e, parasal cezalarla kurtulmasının e, hiçbir şekilde adalete sığmadığı e, görüşünde. Yani sonunda e, Exxon Mobil bu iş için bir para ödedi. Ama bu herhalde o şirket için çok acıtan bir para değildi. Acıtan bir para olsa da evet. yani sonunda bu konudaki e, karar... Ee, Alman merciindeki kişilerin e, şahsen bu işten sorumlu tutulmamaları, hatta Exxon Mobil'de olduğu gibi <gülüyor> ödüllendirilmesi ee, <ödüllendirilmelidir. gülüyor> tabii ayrı bir konu. Şunu söyleyenler var. Böyle bir şirketin e, başındaki üst düzey e, niye mesela bir alt ay oradaki temizlik çalışmalarına e, ...katılmaya zorlanmadı. Hani bir tür ceza olarak... E, ...onlar da bir zamanını verip... E, ...eline eldiven giyip... O, ham petrolü... ...niye toplamadı? Toplaması gerekiyordu. Ama o Dışişleri Bakanlığı'na hazırlanıyordu... ...sağıyla. Evet, onu, onu Onu yapamazdı. Peki, doğru. <gülüyor> evet, şimdi... ...önümüzdeki haftada değil mi? Cuma günü 9'da buluşacağız. Evet. Açık radyonun günü, bugünü ve geleceğini konuşurken yine bu noktalara değineceğiz. Bu arada ben ufak bir bilgi paylaşayım sizlerle ve dinleyicilerimizle. Yarın Boğaziçi Üniversitesi'nde saat 15'te bir konuşmamız var. Plastik Gezegeni saran madde e, Douglas Woodring e, bu konular üzerinde bayağı kafa yormuş, emek sarf etmiş biri. E, biliyorsunuz e, denizlerde biriken plastiğin yarattığı çevresel maliyetler son yıllarda e, giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. E, böyle plastik çöplerden resmen adalar oluşmuş durumda. Ee, bu konuyu konuşacak, ilgilenen arkadaşlarımız varsa e, hmm. Cuma günü saat 15'te Boğaziçi Üniversitesi'nde. 15'te bunu önemli duyuralım. Çünkü günün en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmış durumda. Yani plastikten oluşan bir yaşama dönüşüyor. Evet. evet. Ve ölüme tabii Aynen. o zaman da. Aynen. Aynen. Evet e, bugünü de böyle toparlamış olalım Benim bugün Bengi yoktu Evet ona da buradan selam gönderelim. Günaydın diyelim Çok, teşekkür teşekkür çok teşekkürler Teşekkürler Fikret. sağ olun Görüşürüz. Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar